ve min min ve Evet, ama geçen hafta ufak bir mukaddimeyle başlamıştık. Neydi hepimizin ittiba etmesi gereken millet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 Biz İbrahim milletini geçen hafta anlatırken Mümtahine suresi 4. ayetten bahsettik. Değil mi? ne demişti? İzkalule kanbihim inna buraun minkum ve mimma min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden neyiz? Beri. Beri. Peki bu beriliğin keyfiyeti ne? Ben sana dedim ki Enver, beriyim ben senden. Ahmet beriyim senden. Osman beriyim senden. Öyle mi? Daham da bu neyi gerektirir? Allah ayetinde devamında bizi öğretiyor.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 İbadetimizi yalnız Allah'a birledik. Amellerimizden şirki ayırdık. Şirki bir kenara bıraktık. Bitti mi İbnül Kandur ki ikinci kısım geliyor şimdi diyor. O da nedir? O da burada da delil olarak Kâfirun Suresi'ni getiriyor berâattır diyor. Tevhid iki kısımdır diyor. İkincisi de Kâfirun Suresi'nde bahsedilen kulleyâ eyyühel kâfirun kelimesidir. De ki ey kâfirler kelimesidir yani. Şirkin ehlinden beraat da tevhidin olmazsa olmazıdır. Bunu yerine getirmeyen kişi de tevhidini ihlal etmiş olarak e, ortada kalır ve kıyamet günü o tevhid ona hiçbir fayda vermez. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab tağutu inkarın keyfiyetinden bahsederken şöyle dedi. E alem Allah İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Anne, evvel ma faradallahu ala beni adem el kufru Allah Azze ve Celle'nin oğluna emrettiği ilk ve en önemli şey, tağutu inkardır. Vel iman billah sonra da Allah'a iman etmektir. Ve bir delili kavlihu ta'ala, Allah'ın şu ayeti buna delildir. Ve lekad ba'athnâ fî kulli Rasul'a rasûlâ eni abudullâhu veçtenibut tağut. Sonra dedi ki, sözlerine devam ederek fe emmâ sıfatul sıfatul kufru bit tağut. Tağutu inkarın sıfatı ise en te'atekde butlan ibadete gayrallah. Şimdi geliyor açıklama, bakın.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 diyor 예 nebi Hazem "Men ra'am minkum munkaran falyughayyirhu bi Kim bir münker görürse ona eliyle değiştirsin. "Fa in lam yastati fe onu diliyle yapsın güç yetiremese fa in lam yastati fe bi buna da güç yetiremezse kalbiyle buuz etsin diyor. "Bi zalika adhafu'l iman" bu da imanın en düşük şubesidir diyor. Bu hadisi getiriyor diyorlar ki o zaman kalpteki gerçekleşirse Diğerine gerek yok diyorlar. Niye iman en zayıf noktası iman olarak isimlendirdi peygamber diyor. Bazı cahiller. Halbuki anlayamadıkları nokta şurası. Bu münkerin değiştirilmesi noktasında değil mi? Bak değiştirmek imkan kudretle. Tahut da münkerdir. Biz onu değiştiririz. Ama ne zaman imkan kudret varsa imkanımız yoksa ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Kalkıp savaşacaklar. Bugün değiştirebiliyor muyuz? Var mı gücümüz? Var mı silahımız? Yok. Ne yapabiliyoruz? Sadece dilimizle bunu izhan ediyoruz.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 Yani o Cemal olaylarını anlatıyor. Tam biz savaştık ama onları hani tekfir etmedik, şey yapmadık. Ama onlar hatalıdırlar bizim yanımızda. Sonra da hemen peşine diyor ki Ali radıyallahu anh. "Öncesi ve sonrası var sözün. Biz burada bizi ilgilendiren kısmını alıyoruz. La yuraful haqqü bir <gülüyor> rical, yuraful ricalu bil Hak insanlarla bilinmez ama insanlar hak ile tanınırlar. Biz hakkı bildiğimiz zaman ona itibar edenler hakkın ehlidir. Ama biz birilerini hak zannedersek, onlar da batıla meylederlerse ne olur? Biz de onlarla beraber batıla meylederiz. i̇bn Mesud'un sözünü unutmayın. İbn-i Mesud ne diyor? Delile tabi olun. Yani mukallit olmayın. İtikadlı mukallit olmayın. فَاِنْ اَامَنَ a'men. Eğer sizin taklit ettiğiniz adam iman ederse siz de iman edersiniz. فَاِنْ kafara kafar. كفر.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 Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmek ben bunlar çok çok tekrar ediyorum ki ezberleyin diye kardeşler tamam yani bu zaman kazanmak için değil hani dersi biraz uzun tutma ben istiyorum ki her şey beyninize yeretsin yani ve Allah Kur'an'da bir bakarsınız ki birçok ayeti Kur'anın başından sonra tekrar ediyor aynı lafızla niye kafamıza yeretsin diye Allah nakşetmek için bunu yapıyor.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 Onu terk etmen yani neyi? Allah'tan başkasına ibadeti terk etmen ve tekfir etmen ve onlara da düşmanlık yapman ve bunların keyfiyeti noktasında ne yaptık şimdi izah bulunduk. Şöyle devam etti ve dedi ki: "Ve hadi millet İbrahim elleti saffa saffa saffa man ragiba anha. Saffa man anha." Bu İbrahim'in milletidir ki Ondan yüz çeviren Ahman ta kendisidir dedi. Dedi ki وَعْلَمْ bil ki enel insan مَا يَس۪يرُ muminen Mümin olamaz. İlla ancak kime tabi mümin olamaz? Billah. Allah'a mümin olamaz. İlla bil kufru bit tağut. Tağutu inkar etmediği müddetçe Allah'a mümin olamaz. Hiç kimse diyor. delil قَوْلِهُ تَعَالَى Buna da delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir deyip Bakara suresi 256. ayeti ne yapıyor? Şeyh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 Felebutta min tekfirihim ayda. Aynı şekilde kesinlikle Allah bize neyi gerekli kıldı? Onları tekfir etmeye gerekli kıldı diyor. Ve bu tekfir etmek onları "Haza <gülüyor> huwa la ilaha illallah." La ilaha illallah gereklerinden bak söze çok dikkat edin. La ilaha illallah olmazsa olmazıdır yani. Gereğidir bu. Öyle mi? Kelimetul <gülüyor> ihlas ki la ilaha illallah nedir? de ki ihlas kelimesidir. Fela yetim ma'naha illa bitakfir <gülüyor> man <gülüyor> ja'ala lillahi shareekan <gülüyor> fi ibadatih. Allahu ekber. Bu kelimenin manası ancak Allah'a bir şey ortak kılanı ve ondan başkasına ibadet edeni tekfirle ancak tamamlanır diyor. Kemel fil hadis-i sahih. Buna delil olarak sahih hadiste geldiği gibi man kâle lâ ilâhe Allah kim lâ ilâhe illallah der ve kefera bimâ yu'badu min dûnillah. Allah'tan başka ibadet edilenler de küfür ederse yani ne yaparsa tekfir ederse haramemaluhu ve damuhu malı ve kanı olmuştur haram olmuştur ve hesabu alallah al hesabı da kime kalmıştır Allah azze ve celle'ye kalmıştır fe <gülüyor> kavluhu burada bize delil olan diyor şeyh anlatıyor ve kafara bima min Allah'tan başka ibadet edilenler tekfir etmesi lafzı taakiden linnefy eyle la ilaha illallah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 Allah'ın izniyle O şiirde diyor ki: "El bit bi'tagutu emrun lazimun." Tagutu inkar etmek lazım olan bir iştir. Yani lazım nedir? Olmadığında zıttının olmadığı şeydir. Yani iman olmaz bu olmaz. Fil hurvatul vuzka kopmayan sağlam kulpta bu gereklidir. Fe'aynel alimu fi ayetel kürsi ve'nahlel lezi yekfi ve yeshfi. Ayetel kurside geçen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 Ona itaat etmek, onu sevmek. Summiyal muta'afii zilal rabban. Ona bu meselelerde itaat eden de et, ettiği zaman o itaat ettiğine kılındı, Rab olarak isimlendirildi. Ha zal adi işte önünüzde diyor. Adi var diyor. Adi İbn Hatem kastedekal ne na'bud peygambere dedi ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Galen nebi salsam leysa hadal maksud. Burada kastedilen bu değildir dedi nebi salsam. Yatlu alayhi Allah Resulü onlara okudu diyor. Onu okudu ittakadu ahbarahum arbabahum. Onlar rahipleri rabler edindiler diye ayeti okundu diyor. Mubeyyinen onu açıklayarak ahbarahum fi ta'atil ahbar <gülüyor> yani Allah'ın haramını helal kılma noktasında alimlerine yaptığı itattan dolayı onları rabler edindiğini beyan etti onlara. Bit tadlini bil kanun neyle onları saptırmakla Onlara hüküm vermekle ve onlara kanun koymakla böyle oldular. Tagut oldular ve onlara itaat edenler tagutun kulları oldu. Tadlil saptırdılar. Ney haramı helal kıldılar. Vel hukm mahkemeler kurdular. Kendi hevalarından hüküm verdiler. Bil kanun kendi dusturlarını, anayasalarını kendileri yazdılar. Emrun munkirun la habaza vel amir. Bu nedir?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 İn ibne ahik amcası Ebu Talib diyorlar ki senin kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza sövüyor dediler. Ve va abadinuna din dinen bizim dinimizle ne yapıyor? Ayıplıyor. Wa, was was safha akıllarımızı da ahmaklıkla itham ediyor. Vadallana abana babalarımız da ne yapıyor? Sapıklıkla itham ediyor.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 evinde dostlarıyız, velileri izliyor. Wa qan Mekke ve yaşam yerimiz de Mekkedir. Wa leyseli ahad min al Arab misli hakkine Araplardan kimsenin bizim gibi hakkı yoktur dediler. Wa menziletine bizim gibi yeri yoktur Allah katında. Wa kano yismune enfusa humul humus ve nefislerini humus olarak isimlendirdiler. Peki humus ne demek? Aşırı taraftar olmak Arapça manası.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 onlar kendilerini bunla nispet ediyorlardı. Ama Allah Resulü'sensem onların ile isimlendirmişti? Az önce geçen rivayette olduğu gibi ahmaklık olarak isimlendirmişti nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene aynı şekilde ayette Allah azze ve celle dedi ki: "Kul de ki: Ya ehlel kitabe lestum ala shay'in hatta tuqimuttavrat ve'l-incil." Bakın ibare ne kadar açık. "De ki, bakın emir var. Ey kitap ehli, siz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 İyette bir ilahı men yeşa ve yehti İşte bu müşriklere zor geldi. Ne müşriklere zor geldi? Babalarını akılsızlıkla itham etmek. Babalarının dininin batıl olduğunu ikrar etmek onlara zor geldiği için Allah da onların bu şeylerinden dolayı onlara hidayet etmedi ve Allah kim Allah'a yönelirse onu hidayet eder diyor bu ayette.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 İslam bozan on unsurdan bahsederken, üçüncü unsur olarak, مَنْ لَمْ يُكَفِرِ الْمُشْرِكِينَ اَوْشَكَ فِي كُفْرِينَ فَهُوَ كَفِرٍ Ki müşrikleri tekfir etmez, onların küfürlerini şüphe ederse icma ile kafirdir diyordu. Bunun en bariz alimlerden örnek kimin sözüydü? kadı İyad'ın eş Eşrifa'daki sözüydü. Ne diyordu? Biz Yahudi Hristiyanlar tekfir etme, etmeyenleri tekfir ediyoruz diyordu İcma ile.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 وَالْهُلُولُيَّ اَلَّذ۪ينَ يَنْفُونَ اَنْ يَكُونَ تَعَالَ فَهُرْقَ الْعَرْشِ Öyle ki bu cehmiller ve hululiler neyi iddia ediyorlarmış? Allah'ın arşta olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin arşı istiva ettiğini, nef kabul etmediklerini iddia ediyorlarmış. Ne demiş onlara İbn-i Allah rahmetullah? اَنَلَّا fi فِي قَوْلِكُمْ Eğer sözünüzle size muvafakat etsem, kuntu kafiran. Kafir olurum. Ve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 Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verisünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Voahir edavananel hamdulillahi rabbil alamin. la illa